meselemiz bizim içimizdeki putu kırmaktır kim içindeki putu kırarsa o çocuğunu hafız yapabilir kim içindeki putu kırarsa Allah'ın razı olacağı güzel evlilikleri o yapabilir hem Allah'ın adına nikah kıy hem de o nikah kıyılırkenki ki pazarlıktan dolayı fırtınalar kopuyor o daire mi verilecek bu dükkan mı bulanacaktan nikah Allah'ın adına kıyılıyor kulları tapu üstüne tapu koyuyor ama nikah Allah'ın adına ha. sonra da o yuva dua yaparken de nikah kim kıyacağız ya Rab bu dua işte duasını yaptığımız bu nikahta Adem ile Havva'ya verdiğin Hatice ile Mustafa'ya verdiğin sevgiden ver e verdi Allah ama sen bunu mobilyacı ile değiştirdin Hatta Züleyha'nın sevgisinden bile vermişti Allah sana. Züleyha kadar sevilmiştin. Yusuf kadar güzeldin. Gittiniz mobilyacıya bu değerleri verdiniz. Yeni bir model mobilya aldınız siz.